Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim <gülüyor> Bir ev iman üzere planlanmış ise O evin sahipleri kadın, koca ve reşit çocuklar İman ciddiyetiyle evlerinin güzelliğini devam ettirmek istiyorlarsa, bu isteklerinde de samimi iseler eğer, o eve haram sokmayacaklar. O eve haram sokuldukça, giren haram kadar mümin ev istek ve ciddiyetimiz eriyecektir. Çünkü bir kap 100 miligramlık ise ona 100 miligram su koydum diyebilmen için yüzünü de boş bırakman lazım. Eğer içine 10 miligram yağ koyduysan 100 miligram su koyamazsın ona bir daha. 10 miligramı yağ işgal etmiştir. Evimizdeki iman arzumuz, heyecanımız, Umudumuz, Allah'ın yardımıyla gerçek olsun istiyorsak o evde sıfır haram olması lazım. Ve harama götüren şeyler de olmaması lazım evimizde. Haram deyince hemen aklımıza mutfakta yenen domuz eti geliyor mesela. Alkol geliyor. Kesinlikle böyle tabii ki doğru bu. Ama mutfaktaki haramları, harama götüren şeyleri, çalınmış parayla, işten kaçıldığı halde alınmış maaşla, rüşvetle getirilen ekmeği, peyniri saymıyorum. Yani onu zaten elhamdülillah evim mümin olsun diye arzusu olan hiçbir mümin evine sokmaz diye düşünüyorum. Fakat aslında... Haram veya harama götüren şey olduğu halde ne yazık ki domuz etinden kaçındığımız gibi kaçınmayı düşünemediğimiz, ihmal ettiğimiz ya da zamanla gevşeklik gösterip evimize dalabilecek haramlar, harama götüren sıkıntılar var. Ana haramları et, Alkoldü, zinaydı, hırsızlıktı, kumardı. Bunları zaten elhamdülillah bildiğimiz için saymıyorum. Ama aile içinde, aile fertleri arasında, yakın ve yoğun gelip giden misafirler arasında, uzaktan evimize gelen akrabalarla bir arada bulunduğumuzda, bayram ziyaretlerinde veya herhangi bir sebeple, Önümüze çıkabilecek şöyle 7-8 tane riskli başlık var. Bunları evimizin yasak listesinde görmek zorundayız. Nasıl? Hırsızı evimizde görünce polisi arıyoruz hemen ve çıksın diye uğraşıyoruz. Bunlar da görülür görülmez manevi polisimiz olan Allah'a sığınmak aranmalı. Yani bunu mecazi olarak böyle söylüyorum. Ne dediğimi siz güzel kardeşlerim anlıyorsunuzdur. Bunların birincisi suizandır. Suizan ne demek? Karşımdaki hakkında olumsuz düşünmek demek. Örnek veriyorum. 10 yaşında çocuğumuzu namaza başlatıyoruz. Abdesti alıştırdık. Sabah namazına kaldırdık bir gün. Baktık ki çocuk yüzünü yıkamadan lavabodan çıktı. Kollarını yıkadı, yüzünü yıkamadı. İki ihtimalimiz var. Zavallı yavrucuğum yüzünü yıkacağını daha henüz alışamamış unuttu. Bu hüsnü zan. Olumlu düşünüyorum. Ama ciddi bir baba ve OKB'li bir anne hain uykusu kaçmasın diye yüzünü yıkamadı herhalde diye bu da suizan işte eşet ricada bulundu gelirken bulaşık süngeri getir ve hazır dışarı çıkıyorsun ben markete gitmem peki dedi o da akşam geldi bulaşık süngeri yok hangi sözümü dinliyor ki zaten demek ki bu beni hiç var saymadı bu suizan. Allah Allah adamcağız ne kadar gergindi ki iş yerinden çıkarken demek unuttu bunu hüsnü zan bu olumlu ve olumsuz düşüncenin örneği bu evimizin kapkara listesinde yasak işlerdendir suizan ama hep böyle yapıyor e sen de hep hüsnü zan yap suizan hep sen sonunda galip ol o üzülsün sonunda e beni kandırıyor. Allah'ı kandıramıyor. Melekleri kandıramıyor. Seni kandırdığını zannediyor. Kendi tuzağa düşüyor o. Peki düzelmeyecek mi bu? Düzelecek. Hüsnü zan sitesi üzerinden düzelt bunu sen. su izan sitesi üzerinden düzeltme. Gene dikkatinden kaçmış. Süngeri unutma tamam mı de. Çocuğa aaah. Yüzünü yıkamayı unuttun de. Şöyle deme. Ben dedim diye o almadın değil mi? Senin ihtiyacın olsa gece yarısı markete giderdin. Bu düzeltme tarzı değil. Derinleştirme tarzıdır. Kötülüğü derinleştiriyorsun. Öbür türlü çocuğa öyle diye diye sahtekar uzmanı yapıyorsun o çocuğu. On kere sen bu yüzünü niye yıkamadın anladım ben dedikten sonra çocuk sistem olarak bazı hileler yapılabileceğini, ona kabiliyeti olduğunu inanmaya başlayacak çocuk. Çocuk, abisinin, ablasının parasından aldı. Çok ciddi bir konu bu. Yavrum, yalnız bir yerde, teşhir etmeden, abinin parasından almayacağına nasıl dikkat edemedin sen? al ben sana veriyorum git koy bunu yerine abin görmesin tutulmaz tutulmaz yavrum bu hüsnü muamele etmek aslında çocuğun art niyeti vardı çocuğu ne yapıyoruz art niyetle hareket etmiş bir çocuğu güzelliğe doğru zorla çekiyoruz ilaç içirir gibi abinin parasına tutmak ha o parmağını keseyim mi şimdi sen zaten 20 yaşına geldiğinde banka soyacaksın. Biz bunu anlamıyor muyuz? Eyvah sen anne değilsin. Jandarma kumandanısın sen. Olmaz. Eşler birbirlerine ve çocuklara, çocuklar babalarına böyle davranmalıdırlar. Ta ki hayır ben bunu bilerek yapıyorum. Bu böyle yapılacak diyene kadar o zaman suizanına gerek yok. Kamuya duyuruldu zaten. O zaman ayrı bir tedbir yapılacak. Islağı için başka bir şey konuşmamız lazım o zaman. İki, <gülüyor> aile bireyleri arasında, kendi içlerinde veya başkalarına karşı kaş göz mimik hareketleri yaparak eğlenmek, alay etmek yasak. وَاِلُوا لِكُلِّ هُمَزَةٍ lumaza. Allah'ın lanet ettiği işlerdendir bu. Hem, Ya Rabbi evimize bereket ver diyorsun, hem de dudak hareketleriyle çocukla eğleniyorsun. Ablası, kardeşiyle eğleniyor, iyi gülüyorsun. Sonra da Ya Rabbi, evimize bereket ve huzur ver diyorsun. Allah, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ lümeze وَيْلْ Yazık, lanet demek. Allah, kaş göz hareketi yapıp, Tiyatro çevirip eğlene hatta ya bu çocuk iyi aktör olur diye kahkahayla gülüyorsunuz. Ablasının kaşık tutuşuyla alay ediyor. Ablasının mesela yanakları şişman diye onu taklit ediyor. Çocuktur oynar. Yok. Meze. Bizim evde yasak. Bizim evde yasak bu. Çocuk elbette hemen idamla yargılanacak bir mahkemeye alınmayacak. Eğitim konusu bu. Bu yapılmaz yavrum. Özellikle de engelli veya yarı engelli gibi duran aile bireylerden birisi, komşu çocuklarından birisi, akrabalardan birisi. Evde bu şekilde asla gündem olmayacak. Müslüman ev konuşuyoruz çünkü. Çünkü Müslüman ev konuşuyoruz. Kardeşlerim, Üçüncü bir yasak da onur kırıcı şakalardır. Şaka vardır. Canım peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem şakalar yapmıştır. ashab şakalar yapmıştır. Bizim evimiz cenaze evi değil her zaman. Ölçüsüz şaka yok. Karşındakini mahcup edecek şaka yok. Espriler var. Tatlı şakalar var. Eğer yaptığım şaka ağır kaçtıysa Baba olarak, anne olarak, abi olarak, kardeş olarak, küçük çocuk olarak, Aa, kusura bakma, ben bu şakanın bu kadar ağır anlaşılacağını zannetmiyordum. Özür diliyorum, baba da olsa bunu söylemeli. Çünkü, evet, bu aslında normal bir şaka, onun hassasiyeti bunu kaldıramıyor demek ki. Bu üç. Dördüncü mesele, aile bireyleri, birbirlerinin özelliğine asla karışmayacaklar. Özel deyince ne anlaşılıyorsa, birbirinin ayıbını savcı gibi araştırmayacaklar. Bu özel kelimesine çarpıcı olsun diye örnekler vereyim. Evin 10 yaşındaki bir erkek çocuğu, 15 yaşındaki kız çocuğunun, yani ablasının iç çamaşırları dolabın neresinde duruyor, bunu biliyorsa bu evde özele saygı yok demektir. 3-4 yaşından itibaren anne burada ablanın çamaşırları duruyor, sen dünya yıkılsa buraya tutamazsın şeklinde özetlenebilecek bir eğitim vermeli. Yani bir örnek zikredeceğim. İnşallah kardeşlerim hassasiyet gösterip alınmazlar. Bana göre, benim anladığım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden anladığım şeye göre, bir erkek, hanımının cep telefonuna, şifreli veya şifresiz olsun, tutmamalıdır. Aynı şekilde kadın, kocasının telefonuna tutmamalıdır. Bir baba, kız çocuğunun telefonunu, Açıp bakmamalıdır. Ne cevap verileceğini tahmin ediyorum. Bana fetva meclisi üzerinden gelen on binlerce sorunun içerisinde binlerce telefon faciası var. Buna cevabım şudur. Kıyamete geliyoruz. Ne diyeyim? Kıyamete üç gün kaldı. Herkes bunu anlasın artık. Diyecek sözüm yok. Ama bu kullandığım kural eşler birbirlerinin telefonuna bakmamalıdırlar. Normal hayat devam ederken ortada bir facia varsa bu facianın izlenmesi için cep telefonu elbette izlenir. Kanunlar da böyle değil mi? Herkesin hürriyeti var. Kimse kimsenin, hatta devlet vatandaşın cep telefonuna bakamıyor. Dinleyemiyor, dinlemek yasak. Ses kaydetmek kanunlarda suç. Ama savcılığa ihbarda bulunulduğumuz savcı didik didik ediyor. Hanım kardeşlerimiz, yani ufak kuruntuları üzerinden böyle bir casusluk yapmaya kalkarlarsa, erkek kardeşlerim, varsayımlar üzerinden bunu yaparlarsa olmayanı da üretirler zaten. Bu özele saygı iç çamaşırdan cep telefonuna varıncaya kadar onlarca örnek zikredebilirim. Elbette babalık ve annelik takibi diye bir şey var. Ama bu çocuğun yaşına göre bir kademede izlenebilir bir durumdur. Elbette 25 yaşında da olsa bir kız çocuğunun belli hallerinden şüpheleniliyorsa, mesela normalde 20 dakikada banyo yapan çocuk, bir senedir 2 saatte banyodan çıkıyorsa, ortada bir olağanüstü durum vardır. Bu savcıya intikal etmiş olay gibi, annenin e, çocuğumuza vesvese mi bulaştı, bir yanlış mı oldu diye inceleme yapar. Bunu da incitmeden gerekiyorsa ihbar etmeden yapar ki onur zedelemesi olmasın. Sonra da çaresi için etrafa yaymadan çare üretir. Bir başka konu evimizde gıybet ve dedikodu yasaktır. Zaten bunlar haram, ev huzurumuz içinde yasak bunlar. Yasak. Evimizde haset yasaktır. Çocukların birbirlerine haseti, Eşlerin birbirlerine haseti. dış akrabalar üzerinde haset, bize haset hepsi yasak. İsraf yasak. İsraf ne? Zaman israfı. Su israfı. Nimet israfı. Elektrik israfı. Gereksiz olan her şey. Kör taklit için yapılan her şey israf yasak. Zulüm yasak. Zulüm baba kendi zevkine göre yatma, kalkma saatini belirliyorsa bu bir zulümdür. Anne, işte filancalara gideceğim diye, bütün evin dizaynını kendi zevkine göre ayarlıyor, çocuklar ve eşi dikkate almıyorsa bu bir zulümdür. Zulüm illa dövmek değildir. Hani Müslüman, Kur'an'lı bir evde, Bakara suresi okunan bir evde, baba çocukları bir güzel döver, dövmez konusu açmıyorum. Bu olmaz zaten, Kur'an okunan bir evde olmaz bu. E, ama daha ince zulüm gibi görülmeyen zulümler var. Onlara temas etmek için bunu söylüyorum. Elbette kardeşlerim, Müslüman evde başka yasaklar sakıncalarda olur ama özellikle çok dikkat çeken ana başlıklarıyla bunları gündeme getirdim. Müslüman bunlardan kurtulmadığı sürece Neuzübillah, kıldığı namazlar, tuttuğu oruçlar, verdiği sadakalar, batışını, evdeki huzuru kaybedişini, o evin mümin kalitesinin düşüklüğünü önleyemez. Bu bir risk kardeşlerim. Bu riske karşı tedbirli olmayı özellikle vurguluyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Kardeşlerim küçük bir ikaz. Suizan dedik mesela. Bunu bir ikaz ölçüsü olarak alalım. Her gün 50 defa yapılınca zaten yıkıldı her şey. O zaten dikkat çekiyor. Bu suizan her kötülük gibi ilk örneğiyle başlamıştır. Dolayısıyla yasak dediğimiz şeyler, gıybetti, suizandı, onur kırıcıydı, kaş göz şakasıydı, bir kereliğine bile olsa müsamaha alanımızda olmamalıdır. Ki kökten koruma imkanımız olsun. Aksi takdirde bir kereliğine tolerans gösterdiğimiz bir ağır esprinin önü bir daha alınamaz. Rabbim hepimize yardım etsin. Gerçekten zor zamanda yaşıyoruz. Bu zor zamanda imanımızı korumak, ahlakımızı korumak elbette zor. Ama ecri de az değil. Ecri de büyük Allah'ın izniyle. Biz rahat zamanda yaşasaydık. Mesela yüz sevap kazanacaktık çocuğumuzu terbiye etmekte. Bir internet çağında kimsenin kimsenin etkisinden korunamadığı bir zamanda bu çocuğu ahlaklı mümin biri olarak yetiştirdiğimizde, yüz değil, yüz bin belki kazanacağız Allah'ın izniyle. Yani Rabbimiz çektiğimiz eziyetleri görmüyor mu zannediyorsunuz? Analık babalık zorlaştıkça, eş olmak, kadın olmak zorlaştıkça, baba olmak, koca olmak zorlaştıkça, Allah'ın ayarları, sevap ayarları yükselmiyor mu zannediyorsunuz? Uhud'da cenk etmekle, bir mahalle kavgasına katılmak aynı mı zannediyoruz? Rabbim muayyenimiz olsun. Niyetlerimizi büyük tutalım. Umudumuz büyük olsun. Yılmak ve dökülmek yok kardeşlerim. 950 sene bile sabretmeye hazır bir imanla yaşamak zorundayız. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Thank <laughs> you.